Sadıklarla beraber olmanın emri ve hakikati. Ya eyhellezîne âmenuttekullâhe ve kûnû Ey iman edenler, günahları terk ve emirleri yerine getirmekle Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Mealimdeki ayeti kerime takvaya muvaffak olabilmek için sadıklarla beraberliği emretmiştir. Sohbet, cismani beraberlikle ifade olunduğu gibi, rabıta da ruhani beraberliği ifade etmektedir. Bazı müfessirler cismani, bazıları da sadıklarla beraberliği ruhani beraberlikle ifade ettiler. İnsanın beşeriyeti galebe çalmış olduğundan, cismani ve ruhani, fiili, özü, sözü bir olan sadık zevatlarla takva makamına muvaffak olmasında şüphe yoktur. Şeyhül Ekber, her zamanda Hazreti Sıddık'e Ekber, Ebu Bekr ve Hazreti Faruk'u Ömer, radıyallahu talā'ânhumu gibi, içi dışı sözü özü birleşen zevatlar bulunmaktadır. Onlara sadıklar denilir. Çünkü onlar özleriyle imanlarında, fiilleriyle amellerinde, sözleriyle ahitlerinde sabit, doğru, mustakim, haktan ayrılmaz zevatlardır. Bunlarla beraberlik yukarıdaki ayetle emrolunmuştur buyurur. Şeyh İsmail Bursevi, bu ayeti kerimede sadıklardan murat, kamil mürşitlerdir. Ciddiyetle bir salik onların kapılarında hizmet eder, muhabbetiyle nazarlarında kabul olunursa, onların feyz ve bereketlerinden masivayı terk etmeye muvaffak olur. ''Allah'ın yolunda olan istikamette rahatlıkla muvaffak olur ve huzuru hakka kavuşur.'' buyurmuştur. Şeyhül Ekber de, ''Sadıklarla beraber olmak emrinin hikmeti şudur. İnsan halini, suretini, fiilini başka bir zatın iradesiyle icra etmez ise, şüphesiz heva ve hevesinden ayrılamaz. Ayrılamadığı için de nazik ömrünün hepsini harcar.'' asli olan maksadına ulaşamaz fakat kendisini başka bir zatın emri altına verirse kendisinin nefsi ölmüş olur kalbi var olur öyle ya ilmi tahsil eden bir genç alim bir üstadın nezaretinde cehaletten kurtulur ustanın emri altında sanatsızlıktan kurtulur öylece alim de kamil mürşidin emri altında ilmiyle amel ve ihlasa muvaffak olur buyurur Şeyh Cüneyt Bağdadi'ye mensup bir zat itikafa girmiştir. Cüneyt Kutsesi ruhunun ona tarif ettiği yolla çalışmış. Birinci haftanın sonunda şeyh ondan sorar. Hayalinde ne görüyorsun? Çok utanıyorum, diyemem demiş. Şeyh ona ısrar eder. Bunun üzerine o da, Hayalimde uzun kulaklı bir merkep başını görüyorum demiştir. Şeyh ona, Yolun doğrudur, gördüğün haktır demiş. Başka bir keyfiyetle zikri telkin etmiş. İkinci haftanın sonunda yine şey, ne görüyorsun diye sorar. O da, kendi suretimi en güzel bir halde görüyorum cevabını vermiş. Şey, yolun doğrudur diyerek üçüncü haftada yapılacak zikirleri tarif etmiş. Hafta sonunda yine ondan sorar. Ne görüyorsun? Kemal'i muhabbetle, Kemal'i edeple, Kemal'i samimiyetle ey üstadı hazik. Zat-ı âlinizi bir nurda gark olmuş tarif edilemez bir keyfiyette görüyorum. Reisut taifeyin kutsesi ruhu büyük bir tebessümle yolun doğrudur der ve dördüncü haftanın zikrini telkin eder. Hafta sonunda tekrar sorar. Şimdi ne görüyorsun ey gulam? Efendim, ne seni ne beni göremiyorum. Her şeyi unuttum ben. Beni de unuttum. Şu kadar ifade edebilirim, bir tek zat var. Ondan başka her şey hiç ender hiçtir. Şeyh 5 beşinci haftanın zikrini telkin eder. Hafta sonunda yine ondan sorar. Ne görüyorsun? O da, bir vahidi mutlak biliyorum. O, bu kainatı yoktan var etmiş, hakiki varlık onun zatıdır, diye İhlas suresini okumuş. Şeyh Cüneyt hazretleri, Elhamdülillah, 40 gün doldu, işin tamamdır. Halka dön, onları kendin gibi yetiştir, emrini vermiştir. O zat, ilk haftalarda gördüğüm ne idi, diye sormuş. Şeyh de ona, el minu mir'atul mu'mini, Kamil mü'min, nakıs mü'minin aynasıdır. Cümlesi ile cevap vermiştir. Şah-ı Dehlevi Kudsesi Ruhu şöyle buyurur. Sadıklarla beraber olmanın keyfiyeti iki kısımdır. Birinci kısmı, herkesçe malum olan yanlarında oturmak, sohbetlerinden faidelenmek ve hizmetlerine devam etmektir. İkincisi, ruhani rabıta ile beraber olmaktır. Kendisine rabıta edilmeyi hak etmiş zata, Salik'in kalbini rabt etmesinden ibarettir. Birinciye cismani, ikinciye de ruhani beraberlik denilir. Salik, cismani sohbetle birlikte ruhani beraberliğe, yani rabıtaya devam ederse, şüphesiz mürid ve mürşidin içleri birleşir. Aley asli maksat olan huzur, manevi olan sohbetle hasıl olur. Böylelikle insan, cismani olarak onunla buluşup konuştuğu ve ruhani olarak da onunla birleşmiş olduğu kimsenin ahlaki ile ahlaklanır. Hadis-i şerifte "Men irade en yanzur ila raculin yuhibbullah bi kulli qalbihi falyanzur ila salimin." Kim kalbinin külliyetiyle Allah'ı seven bir kimseye bakmak isterse salime baksın buyrulmuştur. Tabii ki bu bakış manalı bir bakıştır. Zahiri ve süri bakış murat edildiği gibi rabıtadan ibaret manevi bakıştan murat olunmaktadır. Bina analeyh bu hadis dahi rabıtanın delillerinden biridir. Umum kabiliyetler bu iki beraberlikle meydana gelir. Her Müslüman ya ey yuhalledine amenuttakullaha ve kunu ma'asadiqin. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. malindeki ayetin emri ile memurdur. İşte insan sadıkların sohbetlerinin bereketiyle Allah Teala'nın tecellilerinden kalbe gelen cezbe ile kamil olur, kemil bulur. Cezbeye tekabül edebilecek hiçbir amel yoktur. Rahmani bir cezbe ins ve cin'nin ameline tekabül eder diye imamımız Şah-ı Nakşibend tasrih buyurmuştur. Şah şöyle devam eder. Bazı ekabir dediler ki, Allah ta'ala ile sohbet et. Şayet onun sohbeti zor geliyorsa, Allah ta'ala ile sohbet edenlerle sohbet yap. Maalindeki kelamın manası huzur ve şuhuddur. Bu ikisi sohbetle meydana gelebilecek bir hakikattir. Çünkü sohbet edenlerden ikisinden birisinin huzur ve şuhudu sohbetin levazımından başkası değildir. Bunsuz şuhut ve huzura varmak imkanı yoktur. Hazreti Hace Alaaddin el-Attar Nakşibendi de şöyle buyurur. Nakşibendiye tarikati, ehadiyet tecelliyesinin müşahadesini talep etmekten ibarettir. Her kim bu yolu tercih ederse, evvela intisap etmiş olduğu şeyhinin suretini hıfz etsin tasfiyede şuursuzluk nispeti kalbinde hakim oluncaya kadar da hatırdan çıkarmasın. Allah Teala ikram eder, masiva silinir. Şuursuzluk nispeti kalpte hasıl olunca da şeyhinin suretini hıfz etmekle beraber mutlak ruhun aynası olan hayaliyle kalbine yönelir. Nefsini o nisbete teslim eder. Gelen nisbet ve huzur kuvvetleştikçe şu alemden Salik'in hissi azalır ve ayrılır. Mutlak bir huzur hasıl olur. Bu nispete yokluk, adem, gaybet denilir. Eğer sen bu yokluğa kavuşabilsen, şüphesiz zamanında çokça cesaretli adamların işlerini yaptın demektir. Bu hal devam ederse öyle bir hale ulaşır ki Salik, gayrin varlığından habersiz olur. Gayrin varlığından habersiz olmakta fena makamıdır. Bu makamı bulmayan hiçbir şey bulmamıştır. Şu halde mürşid de gayr olduğundan fenaya girdikten sonra rabıtası terk edilir. Bunun için Şah-ı Nakşibend, salikine bizi bırak, mahviyet ve fenada bulun diye emretmiştir. Burada salik fena ve yokluğa engel olanı bulursa rabıtaya döner. O hayırdan kurtulursa rabıtayı da terk eder. Hacı Abdullah el-İmami kutsesi ruhu şöyle buyurur: Alaîye tarikatinin başlangıcında salik mürşidinden nisbet aldığı takdirde şeyhinin suretini hayalinde hazır bulundurur. Nakşibendiye nezdinde malum olan keyfiyet ve hararetin eseri hasıl oluncaya kadar devam eder. Hasıl olduğu takdirde de hayali Sureti gayip etmek sizin gözü, kulağı, umum duyuları bütün kainattan ayrı ancak insanın hakikatinden ibaret olan kalbe teveccüh eder. Zira insanın hakikatinden ibaret olan kalp ulvi ve sufli mahluklardan ayrıdır. O hakikat her ne kadar cisimlere hulul ve ittihattan münezzeh ise de lakin kalple irtibatı kuvvetlidir. Sanavberi eşit Çam kozalığı şeklinde kalbe nispeti vardır. Bundan dolayı salik, bidayetinde yürek diye tabir ettiğimiz kalbe var gücü ile yönelir. Kedinin fareyi beklediği gibi o da hissiz, hareketsiz kalbin kapısında durur. İstenilen şekilde salik hissiz ve hareketsiz kalbin kapısında durursa şüphesiz kalbinden masiva silinir, kendinden geçer, yokluk deryasına dalar. Gaybılık hasıl olur. Bu keyfiyet hasıl olursa artık Salik onu kendine bir farz kılar. Ondan ayrılmaz. Salik gaybet ve huzur eserinde devam etmek isterken yüreğin içinde gizli olan kalbinin hakikatine yönelmekle dikkatini iki kaşları arasındaki gözle mürşidinin iki gözü arasına sarf eder. Yüreğe gelen diğer fikir akışını sarf nazar eder. Mücmel olan hakikate dikkat eder, yönelir. Yani maddi kalpten manevi kalbe sığınır. Şayet kalbi fena huzur buldu ise huzura, bulamadı ise şeyhinin suretine bakar. Ruhaniyetine sığınır. Uzun bir müddet böylece devam eder. 24 saat içinde imsaktan güneşe kadar birer saat huzur bulmak için ayırır. Şayet yine huzur bulamadı ise, sureti de bırakıp huzura yönelir. Huzur gelmedi ise, tekrar kalp ve dilini birleştirir. Manayı bilerek birkaç kere, ''Ya Ey mutlak güç sahibi Allah! Kadir-i mutlak!'' der. Tekrarlar. Bunun Türkçesi tesir etmez. Allah'ın bu ismi şerifini lafız ve mahreciyle çıkarırsa tesir eder. 5 ile 100 arasında tekrarladıktan sonra bir iznillah huzur meydana gelir. Yine iş aksi olur. Şaşırtıcı vesvese ve fikir akışı huzura engel oldu ise kalp ve dilini birleştirir. Tevhid kelimesini la ilahe illallahul faal birkaç kere dil ve kalbi birleştirerek söyler. Yine huzur melekesi elde edilmedi ise ne olursa olsun geleni haktan bilsin onu hakla kaim yahut hakikatin kendisi bilsin çünkü batıl nakışlarda hakkın zuhuratındandır hacegan tarikatinde bu tefekkürden çok büyük lezzetler meydana gelir bununla huzur geldi ise gelirken derhal huzura engel olan fikir akışını terk eder o hakikate zuhul ve yokluğa yönelir kalbi Tevhidin zikri ile yine huzur bulamadı ise, Allah lafzını kalbe çekip uzatarak cehren La ilahe illallah söylemekle huzur ve nispete yönelir. Gelmesine çalışır. Yine bir hararet ve huzur melekesine bulamadı ise, üzüntü, keder ve ümitsizliğe düşmeden devam eder. Huzurun talebinde azimli ve gayretli olur. İhtimal ki kalbe gelen huzurun vesilesidir diye ümit eder. Çünkü kalbe gelen fikir haksa inkarı mümkün değildir. Batılsa kendiliğinden zail olur. Bazı kübâri nakşibendi buraya işaret ederek kalbine gelen fikir akışı ziyadeleşirse, geçmezse onun inkarı hakkı inkardır. Fikir akışında her ne gelirse gelsin, vesvese, hayali konuşmanın durdurulmasına çalışmaz. Ya zikre, ya rabıtaya devam edilir. Nakşibendi saadatlarından imdat hiçbir surette kesilmez. Çünkü maksatları zati nurların tecellisi makamıdır. Bu da hayretten ibarettir. Hayret ise mahv fenanın başlangıcıdır. Salik çare bulamadı ise iç telkinleri Sarfı nazar eder. feyyâd mutlakın zatının dışında hiçbir şeye iltifat etmez. Nakşibendîler insanın hakikatine cami olan kalple, ehadiyet nurunun tecellisine dikkatlerini hasrederler. Hatta, yemek, içmek, beşeriyet ihtiyaçları anında bile, o hakikate müteveccih olurlar. Bunca nakış ve suretler, onları o hakikatten ayıramaz. Hatta, her ne varsa hepsi, o hakikatle berhayat ve berdevam olduğuna, ilm-ül yekin olarak inanırlar. Hülasa, bu keyfiyetle olan rabıtaya devam ede ede salik öyle bir makama varır ki kendisi bu kainata ayna olur. Hayali rabıtası aynel yakine döner. Dönüşürken de o cemali her şeyde müşahade eder. Salik bu hali kendine meleke haline getirir. Meleke oldu mu ona müşahade denilir. Buraya işareten Şahı Nakşibent Kudsesi ruhu, Güzel ve çirkin her şey dervişin cüzüdür, buyurmuştur. Rabıtada ve zikirde ne kadar sükut fazla olursa, o kadar nispet ve huzur daimi olur. Sükutun çoğalmasıyla kuvvetleşir. Ne vakit ki salik, kalbi ile dili arasında fark etmek şuuruna varırsa, halk da hakka perde olmazsa, cezbe vasıtasıyla başka insanlara da tasarruf etme gücünü bulur ve halkı hakka davet etmeyi de hak eder. Davet etmek makamına sukutla rabıta günahdan sakınmakla zikir vesiledir. Başlangıç ne kadar doğru olsa nihayette halkı hakka davet etmek de o kadar kolay olur. Ey salik korkma, üzülme, sukuta dal, rabıtaya devam. Huzur bulduğunda kendine malik ol. Heyecanlanma. Allah'ın kahrından rahmetine sığın. Olursun, kavuşursun, Allah de.